Rabbi şrah li ve yassir li emri ve ahlul ukdeta min lisani yafqahu qawli. Enfevvidu emri ila Allah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Sallu ala rasulina Muhammed Allahummusallı alayhi ve Yerlerin göklerin kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu kullarını ve mevcudatı mahlukatı belirli bir müddet belirli bir zaman diliminde yarattığı geçici bir mekan olan dünyada istihdam ediyor, imkan veriyor, hayat veriyor. Sonra onlar gidiyor, bir başkası sıradaki geliyor ve konaklıyor. Bu konulara muafık özet olarak okuyacağımız ayeti kerimeler Nahl Suresi, Sure-i 38. ayeti kerimesinde kaldık ve aksam bismillah ve aksamu billahi cehde imanihim. him yarattığı kullarını mahlukatını iyisini kötüsünü hepsini tanıyor biliyor yaratan o ve aksamu yemin ediyorlar billahi Allah'a yemin ediyor Allah'a yemin ediyor Allah biliyor zaten cehde imani yeminlerinin bütün gücüyle yani cehet kelimesi böyle gayretle Efendim Yemin ediyorlar Şiddetle kesinlikle böyle La yeb'atullahu Diriltmeyecek Allah Allah men yemut Ölenleri Kim diriltmeyecek Allah e, Allah dirilteceğim diyor Yani o kadar e, Garip bir mesele ki Allah'a yemin ediyor Allah celle celaluhu da zatına kasem ederek diyor ki ben dirilteceğim. O da Allah adına diyor ki diriltmeyecek. Allahu Teala buyuruyor ki dirilteceğim. Bütün ve alem insan oğlunun inkarda en çok inkarına uğraştığı şey öldükten sonra dirilmek. Çünkü herkes yaptığı yanlışı, günahı, isyanı bildiği için dirilmekten korkuyor. Hesap vermekten korkuyor. Yeryüzündeki bütün İslam dairesinin dışındakilerde aynı yapı var. Gidip de gelen mi var? Öldükten sonra dirilmek işte bir sadece sevgi iyiler sevinecek, kötüler üzülecekler böyle. Orayı bir itibarsızlaştırma vesaire haline getiriyor. Bu insanların bu şekilde itibarsız itibarsızlaştırmak olacak şey değildir bu. Allah Celle Celalı bunu yapacak. Lütbu asun ne buyuruyor. Elbette Muğal kesinlikle dirilteceğim. Ve akşamı billahi Allah'a yemin ediyor. Cehde imanihim bütün güçlü yeminleriyle yemin ediyorlar. La Allah diriltmeyecek. Ben Yemut öleni. Kime yemin ediyor? Allah'a. Allah, Allah Teala da kesinlikle katıı olarak dirilteceğim diyor. Şimdi demek oluyor ki burada bu ayetin ruhunu anlamamız lazım. İnsanoğlu ne kadar inkar etse de Allah'a inanıyor. Bir yaratıcıya inanıyor. Hayvan değil çünkü insan. Aklı var. İnanıyor. Efendim Allah bunu yapmaz diyor. Allah Celle, Celle bunu yapmayacak diyor. Şimdi kim yapmayacak? Allah. E Allah Celle Celal yapacağını bildiriyor. Bela. Hemen cevap geldi. Hayır hayır hayır. Vaden aleyhi hakka vaden vaattir aleyhi Allah'a hakkan hakikaten benim üzerime haktır dirilteceğim. Mekke-i Mükerreme'de müşriklerin dünya tarihinde de diyebiliriz ilk protesto yürüyüşü itiraz yürüyüşü öldükten sonra dirilmeyi müşrikler reddettiler. Çok büyük bir kalabalık toplandı. Öldükten sonra dirilmek diye bir şey yoktur, böyle bir şey olamaz diye itiraz ediyorlar. Ortalığı kaldırıyorlar, yürüyüş yaptılar. Cebrail aleyhisselam ayeti kerimeyi Resulullah Efendimiz'e bildirdi. Resulullah Efendimiz de onların karşısına geldi, bağırıyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce orada renkleri attı, bakalım ne diyecek bize. Çünkü özlerinde, içlerinde biliyorlar. Kendilerini dünyayı kainatı yaratan Allah'tır. Allah Celle Celaluhu da Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve haber gönderiyor, vahiy gönderiyor. Hükmünü bildiriyor. Dünyayı niçin yarattığını bildiriyor. Resulullah karşısına geçince hepsi susbus oldu. Okudu, Bismillah. Zâmellezîne keferû kafirler zannettiler. Enlen yub'atû dirilmeyeceğiz. Kul söyle Habibim. Bela aynısı bak bela. Kesin yani asla... Ve Rabbi Rabbim Allah'a yemin olsun ki letübusne birkaç tane yemin vardı. Elbette muhakkakat. İ Allah diriltecek. Kesinlikle Allah diriltecek. Letübusne kesinlikle vaaden aleyhi Allah'a vaatdir hak... Hakikaten. Hakikaten Türkçede kullanıyor hakikaten. Hakka hak olarak. Allah buyuruyor ki benim üzerime hak olsun. Allah kendi kendini Allah'ı mecbur tutacak bir güç yoktur. Ama Allahu Teala buyuruyor ki ben zatı paki sübhaniyem üzerine hak olsun ki dirilteceğim. Velakin ekseren naz insanların ekseri. Ekser kelimesi Arapçada kesir çok demektir. Yani 50 ile 70. Ekser daha çok demektir. Yani 70 ile 90. Onun için ben bu rakamları veriyorum. 8 milyarın Nereden baksak 7 milyarı Allah'a sırtını çevirmiş. Ekler. 1 milyarda Allah'a yürümeye çalışıyor. Rakamlar olarak 1,5-2 milyar denir ama... ...İslam aleminin içerisinde bir giriyorsun... ...olanlar ortada. Allah istikamette, son nefeste, iman üzerine... ...ruhumuzu teslim etmeyi nasip etsin. Ekleren naz insanların çoğu... ...la ya'lemun bilmezler. Bilmiyor. Bilmek istemiyor adam. Biliyor. Efendim tecahül Arif deniyor. Yani o tecahül Arif. Yani biliyor, onu cihalete veriyor. tecahul cahil davranıyor. Bilmemezliğe vuruyor. İşine gelmiyor. Li yine lehum. Onlara beyan ediliyor. Ellezîne yehtilifûne fi Ve ihtilaf ettikleri şeyler. Beyan edilecek. Beyan edilir. Hem dünyada hem ahirette. Ve li'alemellezîne keferûm. Veliyale bilsin ki ellediğine kâfer o kafirler. Buradan anlıyoruz ki bunlar dünyada açıklandı. Tevrat açıkladı, İncil açıkladı, Kur'an açıkladı. Yeryüzündeki insanlar bunların hepsini biliyor. Olayın farkındalar. İşlerine gelmediği için tarafına bakmıyor. Tarafına bakın biz mesela Müslümanız, İslam'dan bahsediyoruz bu Duyuyoruz Hinduizm'i, duyuyoruz efendim e, Yahudilikten haberimiz var, H H Hristiyanlıktan haberimiz. Bunların hükmü bitmiş. Bunların bir dayanağı yok. Yerlerin göklerin kahin inatın sahibi Allah Celle Celaluhu bunları geçerli kılmamış dönemine göre o dönemde 3000 sene evvel, 4000 sene evvel Tevrat'ın hükmü, 2000 yıl evvel İncil'in hükmü uygulanmış, hükmünü kaldırmış. Bu kadar herkes biliyor bunu. Herkes biliyor. Yani İslam'ı bilen diğerlerinden haberi yok manasında değil. O tarafta olandan da İslam'dan haberi yok manasında değil. Herkes hak ve batılı biliyor. Hele evet, kimisi hakta sabit oluyor. Ya Allah bizi hak çizgide daim etsin. Öbürü de hakkı bildiği halde namazda, oruçla, ibadetle, örtüyle mi uğraşacağım diyor, batıla devam ediyor. Yaktelifun fil veli alem ellezine ke kafirler bilsinler ki en enhum kanu kazibin kendileri yalancıdırlar. Yalan söylüyorlar. Bilmiyoruz diyor hani. Anlamadık diyor. Haberimiz yok ki Yalan söylüyorlar. Avrupa, Amerika, bütün küfür alem hakkı biliyor, batılı biliyor. Ve işine gelmiyor. Yarifune kemâ yarifuna ibnâhum kendi evlatlarını, çocuklarını tanıdıkları gibi daha da iyi tanıyorlar diyor Kur'an haber veriyor. İnsan evladını sen kimsin der mi? Demez. Deli olması lazım. Deli de mükellef değil zaten. Mevla Celle Celaluhu orada ne, ne buyuruyor? Onlar kendi evladını tanıdıklarından daha iyi Habibimi tanırlar. Kimden bahsediyor? Kafirlerden bahsediyor. 40. ayet. İnne me kavluna li şeyin. Allahımız buyuruyor ki: Kullarım, bu kainatın sahibi sizi yarattı, geçici olarak bir size mühletler verdi, tekrar sizi diriltecek. Ve lekum fil mustakarrun buyuruyor. Size dünyada konaklar var. Baba da konaklıyor ham madde olarak. Anne de konaklıyor şekillenmiş vaziyette. Efendim orada bir hayat var. Gözü var, kulağı var, eli var, ayağı her şeyi var. Ama konuşma, anlama, görme özelliğini vermiyor. Çünkü orada onlar lazım değil. Oradaki o organlar insana çok büyük sıkıntı verir. Mevla her şeyi en iyi biliyor. Orada 9 ay, 10 ay insan hiçbir şey hatırlamıyor. Hatırlasa baya bir sıkıntılar olur. Mevla... Bununa lazım olanını veriyor. Hiçbir şey senin elinde değil, benim elimde de değil. Sonra dünyaya geliyor, dünyada da 5-6 tane özellik veriyor. Onlarla görüyorsun, hissediyorsun, duyuyorsun, tadıyorsun vesaire. Anlama kabiliyetini ne kadar ayarlamışsa Allah Celle Celaluhu, bunu daha fazlasını da yapabilirdi. Denizdeki bir canlı diğer okyanusa haber gönderebiliyor ama bu insan bunu yapamıyor. Oradakine o lazım, buradakine bu lazım. Bir kuş kalkıyor Afrika'ya gidiyor, üç bin kilometre, dört bin kilometre. Aynı gerisin geriye gelip, efendim kendi e, dalı, ağacı bulabiliyor. Bu insana normal gibi geliyor. Ha, a, a, ancak öyle değil. Uçak yolculuğu herkes yapıyor. Yani uçaktan aşağı bakınca neresi olduğu anlaşılmıyor. Anlamak mümkün değil. Yani o rotayı nasıl buluyor, nasıl çözüyor? Allah ona o özellikleri veriyor. Ona ne lazım onu veriyor. Bunu ayarlayan Allah. Celle Celaluhu. Li yubeyne fi ve kanu işte Allah bize babaya emanet ediyor, dünyaya emanet ediyor. Dü şey baba dedik, anne dedik, dünyaya emanet ediyor. Sonra kabre emanet ediyor. Dört tane merhale, geçiş. güzergah. Devam edin bakalım. Ona bu gidiyor, arkadaki geliyor. Bu gidiyor. Bir bant misali gibi böyle. Biri gidiyor, öbürü gidiyor. Yani sıraya dizilmiş bir malzeme gibi. Ondan sonra paketleniyor. Efendim ambalaja atılıyor. işte kefenleniyor vesaire. Neyse. O mahşere. İnsanlar mahşerde kalu diyecekler. Ki, ya veylene vay başımıza gelen. Men ba'atena min ber Bu kabrimizden kim kaldırdı bizi? Nasıl oldu kalktı? Ha. İnne ma kavluna. Allahımız biliyor ki işte bütün bunları öldükten sonra sizi diriltmemiz vesaire li şeyin bir şey hakkında iza eradna murad, ettiği murad ettiğimiz zaman en Lehu harf ses vesaire olmaksızın Allah Celle Celaluhu bizim gibi böyle harflerle seslerle vesaire konuşmaz biz meramımızı anlatmak için konuşuruz buna ciğer lazım nefes borusu lazım ağız lazım dil lazım dudakla ne kadar etkenler nefes lazım meramımı anlatabilmem için Allah Celle Celaluhu böyle bir meramını anlatmaz Kuşlara da anlatır, balıklara anlatır, efendim, bütün mevcudata, meleklere, insu cinne, değil mi? Bütün hayvanata anlatır, nasıl? Seslerle, harflerle, bir anda hepsiyle konuşur, bir anda hepsini duyar. Bu normal seslerle, harflerle vesaire değil bunlar. Ya Musa buyur Ya Rabbi, böyle değil. Bunlar bizim anlayabilmemiz için Allah Celle Celaluhu'nun kelamı, harflerle, seslerle, yönlerle, Ya Musa buyur Ya Rabbi gibi öyle anlamak, Bunlar Allah'a yön verir, şekil verir, mahiyet verir, cisim haline getirir, kişiyi kafir de eder. Allah muhafaza eylesin. Yani ses yoktur, harf yoktur, mahiyet yok. Peki bunlar ne? Bizim anlayabilmemiz için, buna li takribil fehim denir. Yani anlayabilmemiz için, meseleyi izah edebilmek için. Allah'ın Celle Celal'ın vahyi mesela, Musa Aleyhisselam'a ağaçtan geliyor. Allahu Teala ağaçta değil. Allah'ın tecellisidir bu. İşte mesele, e önce Allah'ı çok iyi anlamak gerekiyor. Yani Allah'a şekil, yön, cisim, özellikleri, e, mevcudatta olan hiçbir vasfı Allah Celle Celaluh'unda düşünmemek gerekiyor. E çünkü yaratılmış özellikler yaratan da yoktur. O yaratandır. Peki dişeyin idareden yaqunne kulluhuna kün yani ol deriz. Yani ol deriz. Şimdi ol nasıl diyor? Şimdi orada ol deriz diyor ama allah Teala kün yani kün ol yani buradaki kün değil mesele yani biz ona ol deriz. Ya nasıl diyor? Yani Allah'ın demesi için vakit ve müddet ve zaman yoktur. Fe konu o hemen verir Şimdi fe takibiyedir yani fe hemen demektir. Yani burada an ve zaman yoktur. Yani biz bir şey murad ettik mi bunu ancak şöyle izah ediyoruz. Allah-u Teala ediyor o oluyor. Yani orada bir zaman yok ona ol ya hadi bakalım oluş gibi böyle bir kelime Allah Celle Celaluhu'nu o zaman o da bir ihtiyaç duyuyor yani onu söylemesi gerekiyor. O da bir ihtiyaçtır ona da muhtaçlık ortaya çıkar o da Allah'a yakışmaz. Evet bu hassas bir meseledir bunu konuşmamız lazım. O vesileyle Allah'ı Celle Celaluhu'na kadar Allah'ı hakkıyla ta tanımıyorsunuz diyor Allah'ı iyi tanımamız gerekiyor. Allah'ın gücünün sınırı yoktur. Onu zamana, müddete bir şeye muhtaç edemesin, Ol demeye muhtaç edemezsin. Olmaz yani bu. Buradaki mesele nedir? Yani biz ona e, ol deriz, o da olur. Peki, bu kendi zatı ı pak sonsuz kudret sahibi. Şimdi, inkarcılar ne diyorlar? Dirilmeyeceğiz diyorlar. La yebesullam men yemut. Ölen dirilmeyecek. Ve hada efendim, yudda'ûne yevmel kıyâmi ilâ nar cehenneme da'a. Burası çok dikkat çekici. Onlar cehenneme çağrılacaklar. Gelin bakalım. Fetakullehumu zebaniye. Cehennem melekleri diyecek ki. Yani cehennemdeki azap melekleri bunlar. Zebaniler. Cehennemde görevliler var. Hadihi narulletikuntum biha tukezibun. Ayettir bu. İşte yalanladığınız cehennem bu. Yani adam diyor ki ben özgürüm ben istediğimi yaparım. Onu biliyoruz. Ölünceye kadar. Dediği herkes yapabilir. İnanan inandığı yolda gece gündüz ibadet eder. O da inkar yolunda istediği kadar inkarını yapabilir. Melekler ne diye ne diyorlar? Azap melekleri dünyaya gelip de insanları efendim zincire vurmuyor. İşte sizin yalanladığınız cehennem bu. He? Şimdi tek tek söylüyorlar. Efesiyhun hazen men tumlatubsun bu sihir mi? Yani bu hayal bir şey mi? Yoksa görmüyor musunuz? Bak cehennem. Islavha. Atın bakalım cehenneme. Islavha demek atın. Sallayın cehenneme. İster sabredin, sesinizi çıkartmayın, ister bağırın, çağırın. Serbestsiniz. Adam diyor ben özgürüm, evet. Ben istediğimi yaparım, evet. Kendime gidince ister bağır, ister çağır. Hürriyet orada bitiyor. Adam diyor ben Allah'a hakaret ediyor, peygambere hakaret ediyor, dine hakaret ediyor. Mukaddesata ihanet ediyor, insanlara aykırı işler yapıyor. Ölünceye kadar. Ölünceye kadar Mevla sonsuz kudret sahibi Allah... Celle Celal dünyayı yaratmış, dünyanın dışına çıkman mümkün değil. Biraz dışına çıktın, oksijen yok zaten, yaşama imkanı yok. Uzayda yaşayamıyorsun. Mevla etrafını çevirmiş, bir kafes gibi. Kafese koymuş. allah Teala biliyor ki, bana itaat et, sonsuz cenneti vereceğim. Ama efendim ben baskı yapmıyorum sana. Sen gönlündeki sevgim ve muhabbetinle, gönlün huzuruyla ben gönülden kulluk istiyorum. Yani ben seni seviyorum. Sen de gönülden bana hürmetini istiyorum. Baskı yapmıyor. Efendim, biz ne yapıyoruz? Tabii ya Rabbim, sana kulluk yakışır. Allahu Ekber, buradayım ya Rabbim. Yemeden içmeden dur dedim, birkaç saat yemeden içmeden durur, orucumuzu tutarız ya Rabbim. Yani şunlar yasak. Ya, tamam ya Rabbim, o yasaklardan uzak durur. Niye seni daraltayım? İman ehli dünyanın en akıllı insanları. Öbürü istedim yaparım. Yapabilir, yapabilirsin. Azabı görünce yalanlıyordun ya bu cehennem. İşte buyurun. Ondan sonra atın bakayım cehennemi. Atacaklar cehenneme. Büyük adam, zevk inne kantal azizül Sen büyük adamsın. Atılacak cehennemin dibine. İster sabret, ister bağır. Kapaklar da kapanıyor. Mevla taala tarafına bakmıyor. Kim kurtaracak? Kim kurtaracak yani? Kendimize acıyalım kendimize. Ben tacüb ediyorum, hayret ediyorum. Yani insanoğlu yaratıcısına bu kadar nasıl meydan okuyabiliyor? Bu cesareti nereden buluyor? Nasıl bir şeydir? Yani kendine niye bu kadar ihanet ediyorsun? Bütün dünya toplansa bir insana kötülük ancak öldürür ama insan kendini cehenneme atmakla en büyük kötülüğü insan kendine yapıyor. En büyük evlat asbürü. Selamun aleyküm. Yani fark etmez diyor. İnne ma tudzenu ma kudum tamam. Yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Bu şeyle inkarla alakalı. Allah'ın bir anda yaratması meselesi. An kelimesini de yine kullanmayalım. Ma halqukum ve la yani burada daha net anlaşılıyor. Kullarım buyur Ya Rabbi, sizin yaratılmanız, evet Ya Rabbi, ve basukum dirilmeniz, evet Ya Rabbi, var. bir insanın yaratılması gibi. Bir insanı yaratmak, bir insanı öldürmek ne kadar basit, bütün yeryüzünde ne kadar insan yaratılmış Adem Aleyhisselam'dan kıyamette, misal 800-900 milyar, böyle bir trilyona yakın diye bir varsayımdır bu, böyle evet tespit diyelim. Bir insan yaratılmış, o kadar fark etmiyor. Allah Celle Celaluhu'yü, ke nefsin vahid. semiyon, Allah her şeyi işitir, basır her şeyi görür. Evet. Ya innemâ kavlünle şeyin, idâ eradnâ enne gulelevkûn, Yani ye'muru bihim merreten vahide, mevla emreder feiza ve Hemen olur. Yani orada herhangi bir şeye ihtiyaç yoktur. Burada bu konuyu özetleyen mühim bir rivayet var. Ebu Hureyle'den geliyor bu hadis-i şerif. Sebben İbni Adem. Kulun bana sövdü diyor. Allah ne kadar gazap ediyor. Ve lem yekun yanbe Bana sövmesi uygun değil. Allah'a sövülür mü? Mevla öyle kabul ediyor. Kelle beni. Kulum beni yalanlıyor. Ve lem yekun yanbe en yukez. Ya ben yani Allah Celle Celalü yalanlanır mı? Sen yalan söylüyorsun. Dirilmek diye bir şey yok. Cehennem diye bir şey yok. Allah'a yalancı denir mi? Sana haber veriyor. Ordu komutanı, or general gelmiş. Sen de bir askersin. Paşa diyor ki: "Askerlerim bin kişi" Orada efendim, bölükte efendim, alayda asker var. Askerlerim bak bize gelen habere göre dudağın arkasında 50 bin kişilik asker var. Biz burada tedbirimizi alırsak onlar yarın öbür gün gelip bize baskın yapacaklar. Bize tedbirimizi alıp etrafını kur silahlarımıza kurarsak bunlar bize zayiat vermeden onları biz efendim hale getiririz. Ya paşam sen yalan söylüyorsun, böyle şey olur mu? Biz burada kışla da yatarız, bu işin tadını çıkartırız, keyfimizi kaçırmayız. Olur mu, yakışır mı bu? Kainatın sahibi de Allah buyuruyor ki, güneşi ben yarattım, dünyayı böyle, canınızı ben yarattım, öldükten sonra dirilteceğim. Yok böyle bir şey, böyle şey olur mu? İşte sonsuz cehennem burada çıkıyor ortaya. Sen kime yalancı diyorsun? Yani kabul etmediğin veya karşı çıktığın veya itiraz ettiğin veya hakaret ettiğin merci ne? Merci, merci bir ağaç değil, bir taş değil aşağı kainatın sahibi Allah Celle Celal. Mesele, mesele ciddi. Kulum bana sövüyorsun. Kulum beni yalanlıyorsun. Hiç yakışır mı sana? Olur mu bunlar diyor. Hadis bu. Eme bu ya. Beni yalanlaması ve aksan billahi cehde imanihim. Yemin billah ediyorlar. Layebat ulama ölen dirilmez. Ben dirilteceğim. Ben Allah olarak diyorum ki dirilteceğim. Rabbim kendi zatı pakispaniyesine bunu bildiriyor. Bela va'den aleyh hakka. Allah'a haktır. Belaki ve bu bana sömesi en Allah'e Allah üçün üçüncüsüdür Allah var Cibril var bir de Məmesih var vesaire yani Allah-u Teala kendisi tek başına değil onun gibi uluhiyet gücünde olan yani Allah üç tanedir demeye getiriyor bu, bu bana bana hakarettir böyle sö sövmektir. tir olu allah o Allah birdir Allah-u Sama'du hiçbir şeye muhtaç değildir demiyet veleme doğmadı doğurulmadı ona hiçbir şey denk değildir 41. ayet ha, Konu değişiyor burada Kur'an-ı Kerim'in mucize usulü Olaylar böyle sırayla gitmiyor Ayet-i bazen Yarısı bir konuyu anlatır Yarısı başka bir konuya geçer Yarısı bir peygamberin hayatından Anlatır yarısından sonra bir başka Olaya geçer Allah'ın kelamıdır Onun için iyi görmek lazım o kimseler ki haceru fillahi. Allah için. Mekke-i Mükerreme'den Mekke müşriklerinin ceberutlarından icret etmiş. Bir Müslüman da yaşadığı bölgede ahkamı dini yaşayamıyor. Veya oturduğu mahallede ezan yok, cami yok vesaire. Gitti. Ya burada cami var, orada ilim müessesesi var, orada bir medrese var. Gideyim, çocuklarımı da ilim müessesesinde Kur'an hafızı yapayım. Ben de gidip camimde namazımı kılarım. Yani Allah için bir insan efendim bir yerden bir yere hicret etmesi, gitmesi, taşınması da diyebiliriz. Ve o kimse der ki Haceru hicret ettiler. Fillâhi Allah için. Mekke'den Habeşistan'a gittiler. Min ba'dima zulimu. Kendilerine zulmedildikten sonra. Esas hicret burada yapılıyor. Yani zulüm görüyor. Orada efendim. Lenubevvi ennehum. Onlara elbette muhakkak hazırlayacağız. Bir Dünya dünyada hasene. Yani onlara mekanlar vereceğiz, imkanlar. Demek ki bir insan Allah için. Bir yerden bir yere giderse Allah Celle Celaluhu ona büyük lütuf kapılarını açıyor. Bereket kapılarını açıyor. İşte en büyük hicreti mesela ilim ehlinde görüyoruz. İlim ehli bakıyorsunuz bir bölgeden bir bölgeye gidiyor. rehlet denir ona. Eski ulema. Uu, nerelere giderdi? Şam'dan kalkar Mısır'a giderdi. Oradan efendim Bağdat'a giderdi. Oradan efendim Horasan'a giderdi. Buhara'ya gider. Böyle. Mekke'ye Medine'ye gider. Ulema efendim ilim ehlinden ilimler al. İmam Azam 700 tane hocadan ders okudu. Ne için? Hicret ediyor Allah için. Rabbimin dinini öğreneyim, doğru anlayayım. Efendim yanlış olmasın. Yani bu hoca bu kadarını anladı ama efendim acaba tam mıdır? O öbürüne gidiyor, öbürüne gidiyor. Ahkamı dini hususunda bir hata yapmayalım. İşte biz bu tefsire de envai çeşit tefsirlere bakıyoruz. Yani efendim 40-50 tane böyle ona bakıyoruz, ona bakıyoruz, ona bakıyoruz. Ulema ne demiş? Acaba onun göremediği bir şey var mıdır? Yani diye hepsini böyle haftalarca yani böyle bir anda gelip de burada konuşmuyoruz. Değerli hocalarıma da soruyorum. Yani buradaki meseleleri vesaire mütalaa ediyoruz. Ondan sonra valladine haceru fillahi min ma Şimdi ayeti kerimeye devam edelim. Onlar Mekke'den hicret ettiler zulme uğradıktan sonra. Lebe ve ennahum elbette onlara hazırlayıp dünya hasen. Dünyada onlara güzellikleri hazırlayacağız. Yani Allah için bir insanın hicret etmesinde Allah ona bir Hat kapılarını açıyor. Bereket kapılarını açıyor. Rahmet kapılarını açıyor. Ve la ecrul ahire. Ahiretin ecrise ekibar. Daha büyüktür. İşte bu ayeti kerime gibi meselelerde Allah için ilim irfan yoluna çıkana mesela Mevla Celle, Celle ona dünyada nimetleri göstermeden ölüm gelmiyor. İmam-ı Azam meşhur İmam-ı Ebu Yusuf rahatsızlanmıştı. Efendim çok ağır bir rahatsızlığı var talebenizdir belki ölür vasiyetiniz olacaktır. Dedi ki ilim ehli dünyadan nimet görmeden ölmemesi lazım dedi Allahu Teala. E, onun için dedi yani o iyileşir dedi. Hakikaten iyileşti. Dediler bunu nereden anladın? Allah Celle Celaluhu kendi yoluna çıkan mutlaka ona dünyadan nimetini gösterir. Ayet burada. Le nubevi onlara imkanlar vereceğiz. bir dünya dünyada hasene haseneler vereceğiz diyor. Yani ilim ehli bakıyorsunuz dünyada nimete kavuşuyor şu hataya düşmeyelim konu açılmışken yani bir insanın e, yanlışını, hatasını birinden almış, vermemiş, dolandırmış kandırmış, böyle bir şeyini duymadıysan çalmış, çırpmış, gasp etmiş Allah'ım hafızı meşru bir şekilde adamın kazancında herhangi bir şaibe yok Efendim, imkanlara sahip o, komşundur, arkadaşındır vesaire şu ve bu ona Allah maşallah Allah mübarek etsin demek gerekir yani Su İzan iyi bir şey değildir yani onun bir yanlışını duymadıysan efendim su suizandan gitmek iyi değil hüsnüzan iyidir. E, bu durumlarda tabii yani e, olmayan şeylerde e, o Osmanlı mesela ne yapardı e, sahip olduğu bir e, validir veya oradaki kadıdır e, onun imkanlarını önceden sorardı ne kadar imkanı var Şu evim var barkım var şuyum var. Onlarardan 10 on sene geçti. Onun yapabileceği şunlar olabilir ama baktık ki 10 kat daha fazlaysa, ha demek ki bunlar fazla. Ee, nereden buldun tabiriyle onları devlet Beytül Male alırdı. Ve lecrul ahira. Ahiretin ecirleri ekber diyor Allah. Daha da büyüktür. Lev kanu İşte bu ayeti kerimede Mekki mükerreme'de büyük hicre eee e, zulüm gören Resulullah'ımızın işaretiyle Habeşistan'a İcret ett. El الذين istedu eza kavmhum lehum bi Mekke. Mekke'de eziyete uğradılar. Hatta haracu min beyne azuriyim ila biladil Habeşe. Habesistan'a icret ettiler. Li yatemekkenu min ibadeti Rabbim. Allah'a rahat kulluk edelim diye. Bir puta taptırmaya çalışıyor. Zulme diyorlar, baskı yapıyorlar. Ömün eşrafiyim. Mesela onlar Osman bin Affar Hazreti Osman ve mahu zevce Ruqiyye. Ruqiya annemiz Resulullah'ın kızı. Cafer bin Ebi Talip, işte Cafer Tayyar Ebu Talib'in oğlu Hazreti Ali'nin efendim e, abisi İbn Amir Resulullah sallallahu ve bu ve Ebu Seleme e, Abdullah e, Esed garib e, min ile yani 80 kişi kadar sonra efendimiz Aleyhisselatü vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret edince bunlar da oradan hicretlerini Medine-i Münevvere'ye gerçekleştirmiş oldular. Konuyla alakalı değil ama mevzu geldiği için hemen arz edeceğim. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Habeşistan'a hicreti e, ashabına bildirdi. Orada güvenilir bir e, devlet başkanı var. Hakikaten Necaşi. Onları aldı, himaye etti. Mekke müşrikleri almak istediler. Ölümüne ben size vermem bunları dedi. İstediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. Hürsünüz, serbestsiniz. Buraya e, iste, isteyen e, gelebilir. Benim ülkemde isteyen istediği gibi yaşayabilir. Ve kendisi de Müslüman oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Necaşi'nin de Medine-i Münevvere'de cenazesini gıyabi olarak e, Kılındığı gibi görünse de Cebrail Aleyhisselam naaşını getirdi. Orada e, Hazreti Necaşi Radıyallahu Efendimiz'in cenazesini Resulullah bizzat kıldırdı. Şimdi burada şunu incelememiz lazım. Resulullah Efendimiz Habeşistan'a hicret etmedi. Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Halbuki orada devlet e, her türlü kapıları açtı. Buraya gelenler burada istedikleri gibi kalabilirler dediği halde oraya değil de Medine-i Münevvere. Allahu Alem. oranın halkı siz kendi dininizi yaşayın biz size dokunmuyoruz dediler e, net ifadeyle sahip çıkmadılar medine Münevvere'deki sahabe efendilerimiz Musab bin Ümeyr'ler vesaire Ya Resulallah biz ölümüne Hazreti saatlar ölümüne yanındayız Yani senin dinin bizim dinimizdir senin davan bizim davamızdır buna sahiplendiler Buradan şunu anlıyorum yani efendim tamam siz İslam'ı yaşayın Ben de size hoşgörülü davranıyorum e, Ancak e, bu e, sahip çıkmak olmuyor Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Habeşistan'a hicretini gerçekleştirmiyor Çünkü neden insanlar sahip çıkmayacaklar Orada kendileri sadece dini yaşayacaklardı Çevre tabiri caizse bulamayacaklardı Allahu Alem Böyle bir ince nokta da orada görüyoruz Hicretle ilgili ayeti kerimeler öbe suresinde geçti. Orada da onların mütalaa edilmiştir. 42. ayet ve mar sen namin kablike biz senden evvel peygamberleri göndermedik illa gönderdiğimiz peygamberler ricalen erkek yani ismet emanet siddik fetanet tebliğir risalet, erkek olmak hür olmak yani peygamberlerin vasıfları, sıfatları peygamber olma özelliği e, bu özellikler şarttır. İsmet günahsız, emanet emanete riayet, Sıdık doğru, fetanet hepsi zekidir. Yani akıllı, efendim, e, emanet, fetanet, tebliğ-i risalet, Allah'ın emirlerini insanlara duyurmak, bir de erkek olmak. Erkek olmak şarttır. İşte burada e, ricalen diyor erkek, Nuhi İleyhim, onlara vahyettik. Yani Allah ilahi hükümlerini peygamberlere bildiriyor. Bu konu daha evvelden zikretmeye çalıştım. Yani kainat, gördüğümüz bu kainat, efendim şuna benzetelim. Şu kainat. Burası dünya, yedi kat sema, kürsü, bu da arş. Burası da levh-i mahfuz. Allah Celle Celal, ilahi hükümlerini levh-i mahfuza yansıtıyor. Levh-i hemen karşısında efendim İsrafil Aleyhisselam. Uzunca bir hadis var. Onu rivayet ettik bu programlarda geçti tefsirde. Levhi Mahfuz'un karşısında İsrafil aleyhisselam hükmü alıyor. Mikail aleyhisselama, Cebrail aleyhisselama, Azrail aleyhisselama veriyor. Ve onlar o vazifeleri yapıyorlar. Buradaki melekler en başta Cebrail, Mikail, İsrafil vesaire. Bu meleklerin hiçbirisi Rabbimizi görmüyor. Rabbimizin ilahi hükmü Levhi Mahfuz'a yansıyor. Oradaki vazifeler, efendim, işte vahiy gelecekse Nuh Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, Adem'e, Allah Celle Celaluhu ben bunu şuna benzetiyorum. Bir patron vardır, adam bir yerde oturuyordur, oturduğu yerde dünyanın 30 tane bölgesinde fabrikası vardır. Adam oturduğu yerde o fabrikaya oradaki müdürüne bir talimat gönderiyor. O talimatta şunları yapacaksın diyor, o müdür de o talimatı okuyor, oradaki 5 bin tane, 10 bin tane işçiye diyor ki şunu yapacaksınız diyor. Bu misaldir. Misal illa aynı olacak diye bir şey yok. Arslan gibi adam yani adamı arslan gibi düşünmeye gerek yok. Yani meseleyi anlatabilmek içindir. Allah Celle Celaluhu da bu kainatta bu dünyaya yarattığı insanlara efendim peygamberler vasıtasıyla bu kainatın sahibi benim. Bu dünyayı ben yarattım sizi de ben yarattım yapacağınız işler bunlardır. Bunu yapın laf dinleyin kurtulun efendim dünyada da ahirette de bundan sonra yine hayat devam edecek. Size vaatlerim vardır deniliyor hakikaten de olaya baktığımız zaman geliyor insanoğlu yaşıyor gidiyor böyle bir deveran içerisinde yani peygamberlerin dediği de doğru böyle kabul etmekten başka efendim daha akılcı yapılacak bir iş yok ve hakikaten kabul ettiğin zaman dünyada da huzur buluyorsun selamet buluyorsun ve birçok o peygamber insanın yapamayacağı işleri yapıyor Ha demek ki hakikaten bu kendi kendine olmuyor bunlar. Ay ikiye ayrılıyor. Bir insanın yapacağı bir iş değil. Ha gerçekten onun dediği veya gerisindeki sonsuz kudret sahibi Allah Celle Celaluhu. Şimdi Mevla Teala ne yapıyor? Vahiy gönderiyor peygamberlere. peygamberlere hükmünü bildiriyor. Onlar da erkek. Çünkü bu hanımlar bir nevi burada Mevla rahmet ediyor. Çünkü peygamberlik zor bir vazifedir. İnsanlara efendim inandıkları o batılda. Doğruyu söylediği zaman itiraz ediliyor, dövülüyor, hakaret ediliyor, öldürülüyor, öldürülen peygamberler. Hanımların buna takat getirmesi zordur. Mevla yarattığını biliyor. Kulun takat getireceği şeyleri erkek vatanını koruyacak, hanım yuvayı koruyacak. Dengedir bunlar. İlahi bir dengedir. Mevla yarattığını biliyor. Nuhi ileyhim onlara vahye. Fes'elu ehle zikrin kuntum la te'alemun. Fes'elu sorun ehle zikri Mevla buyurur, Ehli zikri zikir bilene sorun diyor sorun ehle burada. Mesela inatçılar vardı. Yahudi, Hristiyanlar vesaire. Mevla buyuruyor ki o zaman bilene sor. Yani Tevrat'ta ne var? Tevrat İncil'de İncil yani kendisinden sonra bir peygamber gelecek. O peygamberin babası olmayacak. Onun getirdiği kitap son peygamberi müjdeleyecek diyor. Tevrat ne diyor? Bir daha tekrar edeyim. Tevrat'ta geçiyor. Diyor ki efendim bir babasız peygamber dünyaya gelecek. İsa aleyhisselam ve onun getirdiği kitap son peygamberi müjdeleyecek. Tevrat'ta var. Şimdi İncil'e bak. Şimdi bilmiyorsan sor o zaman. Adam inkar ediyor. İnkar ediyorsan Tevrat'a bak. Kur'an'a gelmene gerek yok. Tevrat'a bak. Tevrat İncil'i. E, de adı müjde veren demektir. Kimi müjdeliyor? Son peygamberi. E şimdi İncil'e bakıyorsun. Hristiyanlar iki defa gavurluk yapıyorlar. Bir, İncil'i kabul ettik diyorlar. Kabul etmiyorlar. Çünkü İncil son peygamberi müjdeliyor. İncil'in adı müjde getiren demektir. E son peygamberi müjdeliği onu da kabul etmiyorsun. E peygamber Yani peygamberin sözünü dinlemiyorsun. Son peygamberi kabul etmiyorsun. Gavurluk üzerine gavurluk yapılıyor. Bunlar bilerek yapılıyor. Faru alemin bunlardan haberi var. Olayı biliyorlar. Bilerek yapılıyor. Allah Celle Celalı bilmeden ya Rabbim biz ne yaptık ki cehenneme attın. Değil mesele. Değil değil. Çok iyi biliyorlar. Meseleyi biliyorlar. İnkarcılar. Şimdi bu ayeti kerime mezheplerle alakalıdır. Esas konuya geleceğim. Burada e, feinna hazil ümmeh, alamumin cemil ümmis salife. Şimdi bu ümmet bütün geçmiş kavimleri, az önce ne anlattık İncil'den bahsediyor, Tevrattan bahsediyordum, Musa Aleyhisselam'dan bahsediyoruz, Nuh Aleyhisselam'dan bütün dünyadaki olayları görebiliyoruz. Mevlaj celleceler bu ümmetin şerefi de buradan kaynaklanıyor. Mesela Nuh Aleyhisselam dönemi sadece o dönemi görebiliyor. Bir de Adem Aleyhisselam dönemini. Ama bu dönemde yaşayan insan geriye doğru bütün tarihteki olayları bilebiliyor. Mevla bize onun için böyle bir vasıf da vermiş. Peki bu bilindiği halde geçmiş dönem peygamberlerin vazifeleri, hükümleri ve o dönemler kapandı ve geçerlilikleri kalmadı. Şimdi geçerli olan Kur'an'dır. Bunu da anladık. Şimdi fes Elu u sonuç itibariyle sorun ehle zikri. Burada diyor ki Feyn hazil alamuhum ve ulama ve ehli beyt. Burada tabii en başta peygamber ve onun âl ve ashabı. Resulullah'ımızın âl ve ashabı ehli beyti. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gibidir. Ehli beyti sevmek imandandır. Ehli beytur Resul sallallahu Alimlerin en hayırlarıdır. Hakikaten de baktığımız zaman bütün büyük alimler, veliler meşrep olarak hep seğit oluyorlar. Şeyh Nakşibendler vesaire bakıyorsunuz. Yani peygamber soyuna doğru gidiyor. Yani orada öyle bir bağlantı kurulabiliyor. Abdülkadir Geylani'lere bakıyorsunuz, Şahin Akşimetler'e bakıyorsunuz. O büyük veliler, alimler, veliler şecere gidiyor. Yani arslan yavrusu arslan oluyor. Allahu alem tabii hep böyledir demiyoruz. Mesela İmamo e, Azam e, kendisi e, Irak bölgesinde yaşamıştır. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Süreyya Yıldızı'nda da olsa Ya Selman senin soyundan efendim böyle bir ulema bütün dünyaya nurunu İslam nurunu yayacak efendim e diye o medhüsenâ edilmiş. E şimdi burada anlatılan kim? Mesela izekânu ala sünne, Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat yolunda olurlarsa tabii Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat yolunda olurlarsa mesela Hazreti Ali gibi, Hazreti Abbas gibi, Abdullah bin Abbas gibi, Hazreti Ali Efendimizin oğulları Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed bin Hanefi, e mesela Ali bin Hasan gibi Zeynel Abid'in mesela Ali bin Abdullah Bin Abbas gibi ve bu Cafir Bakır Cafir Bakır gibi ve Muhammed Bin Ali bin Hasan gibi Cafir Gibi bu hepsi bunlar Seyit büyük üstadlar büyük alimler Rabbim şefaatlerini aileylesin. eylesin Tarihte e, gelmiş Büyük alimler veliler olmuş Kur'an-ı Kerim ne diyor elu sorun ehle zikri Bilene kuntum Eğer iseniz la teala bilmiyorsanız Ben şimdi muhatap olarak Kur'an-ı Kerim'i kendim okuyorum Şimdi Rabbim diyor ki bilmiyorsan, bilmiyorum, o zaman ehline sor. Ben mesela müstehit değilim. Yani Kur'an'ı tefsir ediyoruz, hadisleri te anlıyorum. Ama oradaki hükümleri çıkartma imkanı yok. O ayetlerdeki bütün sırları bulup, efendim, hadisi şeriflerle de onları uyum haline getirip, sahabenin uygulamasını da bakıp, oradaki içtihadı yapabilecek şu anda dünyada bir tane insan yok. O zaman ben... Ahkamı dindeki bu helaldir, bu haramdır, bu Allah'ın Celle Celal'in ilahi hükmü budur diyecek kabiliyette. Ben kendimden sorumluyum, ben değilim. Ya yeryüzünde de biliyorum şu anda böyle bir müçtehit yok. Ha o zaman insan bilmiyorsa ehline soracak. Bu işin ehli kim? İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi, Ahmet bin Amel, i̇mam Malik. Ondan sonra gelen on binlerce müçtehit demiştir ki evet, ben İmam-ı Azam gibi düşünüyorum, i̇mam Malik gibi, İmam-ı Şafi gibi. Yani içtihap, müştehitler yok mu? Var. Var ama aynı şey çıkıyor. Ben bunu hızlı bir şekilde şuna misal getireyim. Mesela bir hastalık vardır. O hastalığı biri veren mikrobunu tespit etmiştir. O hastalığı teşhisini yapmıştır. Özelliklerini yazmış. Onunla alakalı çalışmış. İlacını da yazmıştır. İlacını yazdıktan sonra ondan sonraki yüz binlerce doktor, evet bu özellikteki hastalığın adı işte veremdir neyse, bu ilaçta kullanınca iyileşiyor. Doğru doğrudu. tespit doğru. Böyle olunca ne oluyor? Herkes aynı teşhisi bulunca aynı ilacı yazıyor. Kişi de iyileşiyor. Bu teşhis doğru demektir. İmam-ı Azam bu. Şimdi bu durumda ne oluyor? İnsanlar burada ittifak etmek zorunda kalıyor. Çünkü dinden bu çıkar. Yani mesela bir proje çiziyorsun. Bin tane mimar diyor ki evet bu proje yapılabilir. Yani bu kadar olabilir. Bu direği çıkartırsam bu bina yıkılır. İttifak oluyor orada. Yani öbür türlüsünü söyleyen olmuyor. Olmuyorsa o zaman orada sonuçlandırılıyor mesele. Yani mimarlıktan, mühendislikte her şeyde böyle oluyor. Yani burada insanlar bunun dışına çıktığı zaman en la mezhebiye kantaratu ila elna dini. İşte zahiri dediği bu. Mezhepsizlik, dinsizliktir. Yani başka bir şey çıkartamazsın. İşte Ehli sünnet burada o ittifak ediyor. Yani iman esasları, maturidi eş'ari. Yani iman esaslarında böyle inanırsan doğru oluyor. Bunun dışına çıkarsan İslam dairesinin dışına çıkılıyor. Yani insanlar şunu söylüyorlar. Yani din e, o mudur? E, o zaman sağlık bir e, işte veren mikrobunu bulan diye diyelim pastör. O mudur? Yani ona sıkıştırma ama o teşhis doğru. Yani o ismi kaldıralım tamam ama o teşhis doğru. Doğru bir teşhistir. O oradan o çıkar. Başka bir şey çıkmıyor. Onun için... Bunu zorluyorlar işte ehli sünnet dediğimiz bu bunu e, ortaya koymak mecburiyetinde Kur'an-ı Kerim mesela alimlerden birine biri geliyor bunu hızlı anlatayım alimlerden birine birisi geliyor diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bütün e, yerler gökler kainatla alakalı her ayrıntı var mı var diyor e, o zaman diyor ben sana bir şey soracağım diyor on çuval undan ne kadar ekmek çıkar diyor hemen oradan bir fırıncıya diyor ki efendim beyefendi diyor on çuval undan ne kadar ekmek çıkar? O da diyor ki bin tane ekmek çıkar diyor. O da diyor ki bak bin tane ekmek çıkar. Ben sana sordum sen ona sordun. Kur'an diyor ki ehline sorun diyor. Şimdi bu işin ehli fırıncı. Şimdi mimarlıkla alakalı ona sorarsın. Herkes mimar olamaz. Tıpla alakalı doktora sorarsın. Herkes doktor olamaz. Askeriye ile alakalı komutana sorarsın. Ben komutan değilim. Komutan bana diyecek ki İsmail efendim şuraya taarruza Emre Emredersin derim giderim giderim giderim. Koşa koşa giderim. Neden? Çünkü o bana emir veriyor. Vatanını kurtaracağız diyor. Şimdi ben de din adına ahkamı ı Kur'an'ı anlıyorum. Ulema diyor ki bunu söylüyor. Adam şimdi bu işi bilmiyor, ahkam kesiyor, dinsizlik oluyor. Dinden çıkılıyor. Neden? Mimar olmadan proje çizersen bina yıkılır. Yani doktor olmadan ilaç yazarsan kişi ölür. Herkes yani her işi yapamaz. Herkes mimar, herkes doktor, herkes efendim çiftçi, herkes sanat erbabı e, olamaz. Yani herkes ulema olamaz Herkes hangi sahadaysa birbirine saygıyı öğrenecek Yani e, bu mesele hassas bir meseledir Bir insan tarımla uğraşana Ben teşekkür ediyorum Orada ekmeği, buğdayı ekmezse fırında ekmek pişmez Teşekkür ederiz Ayakkabı, ayakkabıcıya da teşekkür ediyorum O ayakkabıyı dikmese biz dışarıda yalın ayak gezeriz Teşekkür ederim Gömlek veya cübemi kumaşla Allah ondan arayır Vesaire gider de gider İnsanlar muhtaçtır, birbirine teşekkürü bilecek. Yani hangi işi biliyorsa ona soracaksın işi. Resulullahımız bilmediğin işi yapmayın diyor. İşte mezhep burada ortaya çıkıyor. Yani bu selefi vahhabi bunları kayıtlarda geçirmiş, şeyin bak istemiyorum ama. Onların yapısı bütün yani hak dairenin dışına çıkan yola baktığımız zaman önce ulemayı itibarsızlaştırıyor. Ulemayı itibarsız hale getirdi mi? O zaman İslami doğru tespitleri, imani ve efendim fıkhi meseleler hemen devre dışı kalıyor. Ondan sonra geliyor hadisler. E bu hadisler de zayıftır, şudur budur. Ondan sonra onları da millet anlamıyor çünkü. Orada da öyle devre dışı kalıyor. İşte peygamberden doğru mu duyuldu. Ondan sonra sahabe zaten ondan sonra devre dışı kalıyor. Kur'an'la karşı karşıya kalıyor. Kur'an-ı Kerim'i de efendim bu sefer işte bu Allah'ın kitabı mıdır değil midir? Şu anda yapılan bu tam dinsizlik. Allah muhafaza ile böyle bir şey olabilir mi? Yani kainatta Allah Celle Celaluhu envai çeşit nebatatı bitkileri yaratmış. Şimdi bir hastalık var, her türlü bitkiler var. Ben bir doktoru dinlemem, e, direkt tabiata bakarım, ilacı bulurum, buyurun bul. Böyle bir şey olabilir mi? Bütün eczanedeki ilaçları reddedeceksin, yeniden ilaç bulacaksın. Böyle bir böyle bir sefihlik olabilir mi? Bütün müştehitlerin iştihatlarını ortadan kaldıracaksın, yeniden iştihatlara kadar. Şu anda yapılmak istenen bu tam bir İslam dairesinin dışındaki bir hezeyandır. Yani bir defa hayat yaşıyoruz ahireti berbat eder. Bu ayeti i mühim. Fes'elu ehle zikri. Şimdi ben kendimden sorumluyum. Ey İsmail buyur ya Rabbi. Ey ehli zikre sor. İnküntüm eğer isen la teala bilmiyorsan. Evet ben bilmiyorum. Ben iştihadı bilmiyorum. O zaman İmam-ı Azam ne demiş? İmam-ı Azam demiş de herkes ona değil. Ondan sonraki on binlerce ulema. Evet bu tespit doğru bu tespit doğru. Biz de neticede okuyoruz. Hayatımızı verdik 30-40 senedir. Ayete bakıyorsun, hadise bakıyorsun, evet doğru tespit. Anlaşılıyor yani. O tespit doğru, başka bir mana çıkmıyor. Allah anlaşılmayan bir din göndermemiştir. Bu ayeti kerime mühim bir ayet. Onun için mezhepsizlik, dinsizliğe götürür. Ehli sünnet dediğimiz Hanefi Maliki Şafi Hanbeli, imani olarak da maturidi eşari bu dairenin içerisinde gezelim, hayatımızı, ahiretimizi kurtaralım. Yoksa... Efendim, vayici, cidice, Kaderiye, Cebriye, Mutezile Efendim şimdiki e, Modernizm, e, Deizm, Tarihsellik Gibi Tamamen İslam Dairesinin dışına götürecek Menfur işlere Allah muhafaza ahiret gider Şimdi bu ayeti de okuyalım yine çünkü birbirine bağlantılı 44. ayet Bilbeyinat diyor Allah bunları açıklamak Ve zuburi Yani zubur Efendim Allah'ın Celle Celaluhu'nun ee, yine beyan ettiği işte Tevrat'tan sonra açıklanan Zebur kitabı gibi yani Mevla'nın beyanatları Venzenna Habibim ya Muhammed bu çok önemli. Venzenna indirdik ileyke sana ezzikra Kur'an'ı. Habibim biz sana Kur'an'ı indirdik. Şimdi biz bunu anlayalım. Kur'an Resulullah Efendimize verilmiş. Peki Resulullah Efendimiz litübe tübeyyinel Habibim sen de o Kur'an'ı insanlara açıkla. Yani Rasulallah bana sadece bana söyleneni ben size söyledim değil. Ya Habibim biz sana Kur'anı verdik, sen de Kur'anı insanlara açıkla. Manuz dileyhiyim ilim. Onlara indirilen benim kitabım Kur'anı onlara açıkla. Ve allahum ytefekarın düşünüp anlayabilsinler diye. Sonuç net söylüyorum. Biz yani bütün iman ehli, Müslümanlar ilim ehli insanları Peygamber'e davet eder. Çünkü Allah Celle Celal'le kad kâne lekum fî rasulillah. Andolsun muhakkak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uymanız gereken bir ölçüdür diyor. Bu fabrikadaki bir motor imalatı yapılıyor. Onun bir kalıbı vardır. O kalıba dökülen doğru. Doğru çıkıyor. Kalıba döküldü ama o kalıptan yamuk çıktıysa o posa oluyor. İnsanlık kalıbı Allah buyuruyor. İnsan olarak ölçü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Uymanız gereken ölçü diyor, örnek diyor, numune diyor. Ayet bu. Ona uyarsanız, Eğer Allah'ı seviyorsanız, Bana uyun de Habibim diyor Allah Celle Celaluhu. Bütün Müslümanlar, ilim ehli insanları peygambere davet edecek. Biz, biz peygambere benzeyeceğiz. Resulullahımız nasıl yaşadı? Dini nasıl anladı? Bize nasıl anlattı? Nasıl açıkladı? Kur'an-ı Kerim' hükümlerini nasıl bize beyan etti? Şimdi e, o ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Kur'an'ı bize açıklıyor. Şimdi buna çok basit misaller verilebilir. Mesela kuran kim namaz kılın der. Nasıl olduğunu Rasulullahımız açıklar. Orucu tutun der. Nasıl olduğunu Peygamber açıklar. Hacca gidin der. Mesela hacca gidin der. Arafat'ta ne olacak? müzelifede ne olacak? Mina'da ne olacak? Kabe'nin etrafında yedi defa dönülecek, tavaf edilecek. Bu yok yedi defa. ve yattavvafu bil beytil atiik diyor. Kabe'yi tavaf edin diyor. Dokuz defa mı? On beş defa mı? Kaç defa döneceğiz? Nasıl yapacağız? Dönüş sayısı ne? Nereden başlayacağız? Hiçbirisi yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapmış. Onu biz biz peygambere bakacağız. Çünkü Kur'an ne diyor? Habibim Kur'an'ı sana verdik. Sen de o Kur'an'ı insanlara açıkla. Ayet-i kerime çok nettir. Peygamber devre dışı bırakılırsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hadisleri vesaire direkt dinsizlik kapısı açılıyor. Bu kadar iş nettir yani. Manuz <mâ> ile ileym veım yetfeun Murade ehli ehledikri burada meseleleri açıklamaya çalıştık Ef'in eldine mekar sehatt başka bir konuya geçti konuda zaten vaktimizde burada dolmuş oldu sevgili Allah'ım Celle Celal Ehli sünnet çizgisinde ehli sünnet ne demek İmani olarak iman esaslarıyla alakalı Efendim ulama fazla kafa yormamış Çünkü imam yani belli ana hatta birleşiyor Ta Adem aleyhisselam'dan beri Allah'ın melekleri, kitapları, peygamber ahirete, kadere. Yani fazla tar tartışılacak bir şey yok. Helaller belli, haramlar bellidir. İmam Maturidi bütün gücüyle ortaya koymuş. Ondan sonraki bütün ulema evet bu doğrudur demişti. Fazla bir ihtilaf yoktur. İman da ittifak vardır. Sonra efendim e mezhepler meselesine gelince ana gövdede bir sıkıntı yok. Kimse içki, kumar, faiz, zina efendim, hangi mezhebe göre tartışılmaz. Dinde bunlar haramdır. Mesela namaz, oruç, zekat, ibadetler, sabah namazının farzı, ramazan Şerif'teki oruç hangi mezhebe göre değil dinde farzdır. Ayrıntılarda şöyle olabilir, böyle olabilir diye o da Kur'an ve sünnetteki e, insanların bir nevi ben şunu anlıyorum. E, yaşamalarındaki bir esneklik Afrika ile Türkiye arasında veya buna benzer mezheplerdeki zenginle fakir arasında bir yaşanabilecek şekillere getirilmiş. Ana gövde değişmiyor. Öğlenin farzı dört rekat. Ramazan-ı Şerif işte 30 gün oruç tutuyorsun. Zekat 40'ta bir. Onun mezhebi yok. Yani ana gövdeye baktığımız zaman dinin ana yapısında aynı ittifak vardır. Buna ehli sünnet vel cemaat denir. Allah çok özetin özeti. Çünkü biz burada tefsir yapıyoruz. O fıkıh meselesidir. Sevgili Allah'ım ahkam-ı dini doğru anlamayı, doğru yaşamayı ve son nefeste iman cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı Allah hepimize nasip eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezena lihaza. Ve ma kunna ve Kulunda görmek istediğin kemalat-ı hasaleti nasip eyle. Ahkamu Kur'an'ı efendimiz Hz. Muhammed bize nasıl açıkladıysa, nasıl anlattıysa doğru bir şekilde anlamaya, doğru bir şekilde yaşamaya. Ve son nefeste iman eşe dön "La ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh" diyerek huzuruna varmaya muvaffak eyle.